ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyadayken ailesi içinde sevinçliydi. Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır sandığı gibi değil. Şüphesiz Rabbi onu görüyordu. Yemin ederim şafağa, Geceye ve içinde topladıklarına, Dolunay halindeki aya ki, Şüphesiz,